1050 numaralı konu, Hazreti Peygamberin, biz müminleriz, diyen Süheyb bin Haris ve arkadaşlarına, sözlerinin ve imanlarının hakikatini sormaları, Süheyb B. Haris şöyle anlatıyor, Kavmimin temsilcileri olan yedi kişiden biri olarak Hazreti Peygamberin yanına vardım, huzura girdiğimizde onunla konuştuk, giyim kuşamımızdan ve davranışlarımızdan hoşlanan Hazreti Peygamber, siz kimlersiniz, diye sordular, biz müminleriz, karşılığını verdik, bunun üzerine Hazreti Peygamber tebessüm ederek, her şeyin bir hakikatı vardır. Sizin bu söylemiş olduğunuz sözünüzün ve imanınızın hakikatı nedir, buyurdular. Biz de şunları söyledik. Bizde on beş haslet vardır. Bunun beşi göndermiş olduğun elçilerinizin bizlere tebliğ ettikleri ve kesinlikle iman etmemiz gerektiğini söyledikleri şeylerdir. Diğer beşi imanın ölçüleridir. Sonraki beşi ise cahiliyeden beri sahip olduğumuz ve halada bırakmadığımız bazı adetlerdir ki eğer hoşunuza gitmeyecek olursa onları terk ederiz.